Bir de bir mikrop peйда oldu. Saat 8'de inşallah buluşuruz dedi ya inşallah sen boşuna bekleme orada. İnşallah dedi adam. Bu ne büyük sahtekarlıktır. Dostlar, dostlar Allah sözcüğüyle oynanmaz. İnşallah demek inşallah Kur'ani bir deyimdir. Bence tamam. Allah'tan bir mani yoksa Allah da isterse olur bu iş demektir. İçinden sen Sekizde bakarız diye bir hesap yapıyorsun İşi Allah'a Havale ediyorsun Senin yalanına başka Şahit bulamadın mı Bulamadın mı Hanım isterse Gelirim demeye korkuyorsun Çünkü yok öyle bir teminatın Söz alıp alamayacağın belli değil Hanıma bir sorayım desen Ne kazaklığa ne hırkalığa bir şeye dokunmuyor İnşallah inşallah, inşallah He inşallah inşallah İnşallah. İnşallah ama neyi dileyecek Allah bakacağız o zaman. Ve la Allaha 'urdeten Allah'ı ağzınızda sakız gibi çiğnemeyin diyor Kur'an. Öyle sakız çiğner gibi inşallah demek olur mu? Bu ne sahtekarlıktır. Ne yalan hastalığıdır. Sekizde gideceğine kesin inanıyorsan inşallah de. İnşallah de o zaman. Ya bir bakarız işte daha eve gidecek, hesabına bakacak, şuna bakacak, buna bakacak, haberleri dinleyecek, geç kalmazsa gidecek inşallah, inşallah. Bu inşallah'a sözlükten siliyoruz. Yok böyle bir kelimemiz. Bunu yerinde kullanamadığımıza göre kullanmayacağız bu kelimeyi demektir. Yüzde yüz kararlı olduğumuz bir şeye bir de Allah'tan kefil alırız. İnşallah. O zaman inşallah.